Hz. Peygamber bana, ey Zeyd, sen Süryanice'yi iyi biliyor musun, çünkü bana bu dilde yazılmış mektuplar geliyor, dediler. Hayır, cevabını vermem üzerine de, o halde Süryanice'yi öğren, buyurdular. Bunun üzerine çalışmaya başladım ve bu dili 17 günde öğrendim. Zeyd bin Sabit şöyle anlatıyor, Hz. Peygamber bir gün beni çağırtarak, ey Zeyd, bana bazı mektuplar geliyor, fakat ben onları herkese okutmak istemiyorum,